Muhterem Müslümanlar hakiki fazilet, gerçek fedakarlık Allah'a inanma ve ahirete inanma sayesinde ancak elde edilebilir. İnsan Allah'a ve ahirete inandığı nispetle faziletli ve fedakar olabilir. Fedakarlıkta bulunduğu hususların bade hava gitmediğine inandığı nispetle fedakarlık yapabilir. Gençliğini bir ideal uğrunda feda ederken, sıhatını bir dava uğrunda kaybederken, hayata ait her şeyi bir dava uğrunda teker teker bırakırken, hedef olarak ele aldığı, hususa inandığı nispette bunları rahatlıkla bırakabilir. Bir mü'min, Allah'a ve ahirette inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Rahatlıkla fedakarlık yapar çünkü Allah için verdiği şeyleri Allah'a satmış gibi karşısında O'nun cennet alacaktır. Kur'an'ın sarih ayetlerinin bu husustaki beyanlarına dayanarak, ahiret uğrunda her şeyini feda eden bir insan, feda ettiği şeyleri öbür alemde baki surette alacağına, elde edeceğine inandığı için rahatlıkla onları terk edebilir hükmünü verebiliriz. İnsan inandığı, inandığı şeye bel bağladığı, gönül verdiği nisbette, seve seve ruhunu ruhuna kadar her şeyi feda eder. Onun için vatanperverlik, milletseverlik gibi bütün faziletlerin temelinde esas itibariyle, Allah'a ve ahirete iman yattığı nisbette o iş devamlı olmuş, hasbi olmuş, ve fazilet dairesi ve çerçevesi içinde cereyan etmiştir. Her türlü üstün hissin, her türlü meziyetin temelinde Allah'a iman ve ahirete iman yattığı gibi millet severliğin, vatan vatanseverliğin temelinde de faziletisi yatmaktadır. Allah'a gönül verildiği nispetle Ölüp tedirildikten sonra orada iyi ve kötü her şeyin hesabını vermeye bel bağlanıldıktan sonra her şey fazilet çerçevesi içinde cereyan edecektir. Allah Resulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem gayret ve himmetini bu noktaya tek nokta dediğimiz bu hususa teksif buyurmuş, yetiştirmek istediği cemaatin himmetini bu noktada toplamış. Bu büyük dersi vermiş onlara, diğer dersleri talih saymış. Bir cemaat böylesine sağlam bir mana yapısına sahip olursa, halletmeyeceği mesele yoktur. Milletinin refah ve saadeti için kafa ve karın sancısı çeken bir milletin halletmeyeceği mesele yoktur. Ukrevi durum bir tarafta duruyorken, dünyevi menfaatleri, dünyevi faydaları aşamamış, dünyanın faydaları karşısında, dize gelmiş insanların da halledeceği hiçbir mesele yoktur. Sıra sıra ve zincirlemesine bütün meseleler, içi fazilet dolup taşan, kalbi imanla meşbu bulunan insanların halledeceği şeylerdir. Bir avuç insan, sık sık arsettiği ettiği içinde, atında eğer olmayan, atının başında zimam taşımayan, Kılıcında bulunmayan, baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Beşerin makus talihini değiştiriyor. Onun bağı bahçesi, bostanı yoktur, onun hanı, hamamı yoktur, onun fabrikası, atı, arabası yoktur, onun kalbi imanla meşbudur, Hissiyeti ahirete müteveccihtir, sıkı bir rabıtası vardır Allah'la. En büyük müşküller çözülmesine imkan ve ihtimal verilmeyen problemler rahatlıkla çözülür bu imanlı insanın elinde. Hakka gönül vermiş insanlar insanın kaderini değiştiriyorlar. 100-150 seneden beri çırpınıyoruz, hiçbir meselemizi halledemedik. Hiçbir meselemizi halledemedik. Teknik dünyada, Avrupa'da müzelerini gördük. Almanlarla beraber işe başlamış görünüyoruz. İlk Alman uçaklarının Alman semalarında kelebek gibi bi biçimsiz şekilleriyle uçtuğu tarih 1900 senesinden sonraki tarihlere rastlıyor. Müzede sırasıyla bunları gösteriyor, teşhir ediyorlardı, müşahede ettik. ki dünyaya zifaf evine beraber giriyor gibi Almanla beraber girdik. Ama onların şu dakikada ulaştığı teknik alemin son mahsulü olarak beşere hediye ettikleri teknolojik semerat karşısında bir muhasebeye vardığımız zaman şu hükme varıyoruz. Almanya'yla şu anda aramızda 60 senelik bir mesafe var. 60 senelik korkunç bir mesafe meydana gelmiş. Her çırpınış 10 sene daha ilave katıyor ona. Varsın bağla pervazanı atsın, dursunlar. İnsanlarda her şeyi fazilet hissi, Allah'a verilmiş bir gönül, ahirete ahirette Allah'a hesap verme duygusu halledecektir. İşte dünün eyersiz atlı, zimamsız atlı ile, bugünün tankı içinde mücahede eden, tayyaresi içinde mücahede eden adam arasındaki fark budur. Sahabe her şeyi imanıyla hallediyordu. Kafa ve karın sancısı çektiği için, yurdunu yuvasını terk etmeye amade bulunduğu için dünyada şahzadına taş taşın üstüne koymuyordu. Düşünüyordu Allah'ı ve Resulullah'ı vatanını. Fedakar ve hasbi gönüller istiyoruz. Kimdir Resul'ün etrafındaki bu hasbi fedakar insanlar? Size okuduğum Kur'an'ın ayetinin ilhamı altında bir zatı size tablolaştırayım. Süheybi bin Sinan. Süheybi Rumi dediğimiz. Rumlar içinde kalıp da fazla Rumca bildiğinden ötürü Süheybi Rumi dediğimiz Süheyb bin Sinan. Babası Übülle'nin hakimi. Romalılar tarafından işgal edilen Übürle Süheyb bin Sinan'ı ailesiyle beraber esir götürmüş. Abdullah i̇bn Cudan tarafından satın alınmış. Bir esir olarak Mekke'ye gelmiş, o dünyasını kurtarmaya çalışırken, ahiretini kurtarma imkanları kendisine bahşedilmiş. İnsanlığın iftihar tablosuyla karşı karşıya gelmiş. O hürriyetini ararken, maddi ve manevi planda gerçekten insanları, Esaretten kurtaran Hazreti Muhammed'le karşılaşmış, sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi istiklalin yanında şu iç hürriyet, derinleşme manasının olan hürriyet yok ise insanlarda, başkasının işgali bir bakım ondan daha iyidir. Süheyb i̇bn Sina Sinan kendisini nefsin esaretinden, arzuların esaretinden, behimi hislerin esaretinden, şehevani duyguların esaretinden, dünya karşısında serfürü etmenin esaretinden, maddenin kavgasını yapma gibi pesbayağı şeylerin esaretinden, kurtaracak mürşid-i ekmel, Büyük Halaskar Hazreti Muhammed'le karşılaşıyordu, sallallahu aleyhi ve sellem. Bin kuşku ve tereddütle, o muhteşem misafirin ve büyük mürşidin, gizli gizli oturduğu evin kapısına kadar gidebilmişti. O kapıya gittiği gün kapının önünde ayrı bir genç, bir civan mert daha fırsat kolluyordu ki kapı açılsın da içeriye girsin. Bu da tıpkı onun gibi başka bir şeyi aramak için oraya gelen Yasir'in oğlu Ammar'dı. Ammar evden içeriye girmek istiyordu. Hürriyete kavuşmuş bir esir ve başka bir esirin oğlu İbn Erkam'ın kapısının önünde yüz yüze gelince ila ey diyor ikisi birbirine. Nereye gidiyordun? Ne istiyordun? Bir sürü tereddüt geçirdikten sonra korkulu dakikalar yaşayıp terledikten sonra haber verilebilir. Zalı vekille bilenen bıçaklı bıçaklı kimselere Sinesi kayızla dolup taşan, kimselere haber verilebilir endişesiyle terledikten sonra şöyle bir içeriye girmeyi düşünmüştüm. Girip de şu adam ne konuşuyor, bir dinleyeyim diye düşünmüştüm. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ve iki kardeş, esarette iki yoldaş nebiler nebisinin yanına girerler. Huzurda dolarlar. Ondan sonra bir daha da huzuru terk etmezler. Hayatı öğrenmek için, yepyeni bir hayatın erken ve prensiplerine muttali olmak için bu dershanede dersleri sıklaştırır, sık sık Allah'ın Resulü'nü ziyaret ederler. Çile, ıstırap, işkence hiçbir şey. Tuttuklar o yoldan onları vazgeçiremez ve çeviremez. Nihayet hicret emri olur. Herkes adım adım Medine'ye göç eder. Süheyb, Süheyb i̇bn Sinan göç etmemekte. Resul-i Ekrem, Ebu Bekir, ben üçümüz beraber gideceğiz demektedir. Resul-i Ekrem herkese ruhsat vermiştir, herkes gitsin, o gitmemekte. Akıllı, zeki insan, Rumlar içinde ticaret öğrenmiş insan, Mekke'de kısa zamanda epey para da elde etmiştir. Mallı, menalı, stok yaptığı altınları vardır. Resul-ü beraber gidecek, her şeyini saklamış, muhafaza etmiş. Fakat müşrikler onu tutarlar, bırakmazlar. Resul-ü Ekrem, Hazreti Ebubekir'le hicret eder. Kuba'ya kadar giderler. Süheyb, Mekke-i Mükerreme'den daha ayrılamamıştır. Nihayet arkadan bir fırsatını bulur. Atına biner ve Medine'ye doğru azmirah eder. Ayrıldığını gören müşrikler takibe koyulur ve yetişirler. Yaklaştıklarını görünce, sadağındaki ok yığının atar ve şöyledir. Biliyorsunuz attığım ok yerini bulur, isabetsiz ok atmam. Allah'a yemin ederim ki sadağındaki oklarım bitinceye kadar size teslim olma niyetinde değilim. Oklarım bitince de kılıcımı çekerim. Belki beni öldürürsünüz, belki de ben sizi haklarım. Ama elinizde bir şey geçmez. Benim yakamı bırakın. Ben Medine'ye gidiyorum, Resul Ekrem'e gidiyorum. Ama isterseniz servetin falan yerdedir. Altınlarımı falan yerde sakladım. Gidin alın onları. Böyle bir ticarete yanaşır Süheyb'in yakasını bırakırlar. Koşa koşa kubaya gelir yetişir. Bir kere kendi kendine söz vermişti. Medine'ye ben Resul Ekrem'le beraber gideceğim demişti. Kubada Allah'ın Resuluna yetişince çok sevinir. Allah Resulü daha o yanına yaklaşırken şöyledir: Rabbı halbey ya abayhiya, Rabbı halbey ya Yahya. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Abâ Yahya. Malını menalını verdin ama ahireti aldın. Malını menalını verdin ama Resulullah aldın. Malını menalını verdin ama rıda verit va niilahi aldın. Rabbı halbey ya Abâ Yahya Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. İnna Allaha al mu'minin ve amwaluhum cennet. Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüm amade hale geliyor. Öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati. Tereddütsüz gözünü kırpmadan. Çoluk çocuğunu Mekke'de terk edecek malının yerini müşriklere söyleyerek fazilet-i edecek. Gidip de söylediği yerde altın ve gümüş hazinelerini bulunca, doğru söylemiş diye onları dahi kıptaya ve hayrete sevk edecek Süheyb i̇bn Sinan. Merdiven merdiven dünyanın üzerine, beşeri kaprislerinin üzerine, şahsi hislerinin üzerine, şahsi refah ve saadeti adına her şeyi terk etmek suretiyle, rahmetin pak damenine dudaklarını yapıştırıyor. Her şeyi bıraktım ama Allah'ım sen varsın ya, havası içinde Allah vasıl oluyor. Süheyb öylesine mualla bir noktaya ulaşıyor ki, manevi de doruk noktasıdır. Sinesinden hançeri yiyen Hazreti Ömer, acaba yerine kimi tavsiye edecek endişeli bakışları arasında nazarını kime çevireceği beklenirken, Süheyb'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın diyecektir. Hazreti Ömer'in hastalığı esnasında, o yaralı arslanın hastalığı esnasında, sahabeyi i kiram cemaatına namaz kıldıran Süheyb İbni Sinan, Süheyb'i Rumi'dir. Faziletin bu dellü zirvesine ulaşmıştı. İçte derinleşmişti, şekil insanı değildi, gönül adamı, aşk adamı, heyecan adamı. Allah Celle Celaluhu, bu milletin kaderini şöyle veya böyle omuzuna alan kimselere bu şuur, bu anlayış ve bu basireti ihsan eylesin. Şeklen Müslüman görünen bizleri, saçımızla, sakalımızla, tesbihimizle kendimizi layık gördüğümüz bu dairede Cenab-ı Hak işin kemalini erdirsin, taklitçilikten kurtarsın bizleri inşallah Teala. Müslümanlık bir gönül işidir şekil o gönül heyecanının ifadesi formüle edilmiş şekli olduğu nisbette makbuldür. Yoksa öbür türlüsüne itikadi münafıklık veya ameli münafıklık dedir. Ela innahsen el kelim ve plan nizam. Kalam Allah il Malik il Aziz il Allam. Kama Allahu tebaa fil kelam Ve iza Qur' Kur'an Qur'anu fas ve wa ansitu la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 ya eyyuhallazine amenoo, sallu aleyhi ve sellemoo, teslimu ala bebek. Allahümme salli Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kama salliyte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil alamein rabbena inneke hamidun majid. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kama bârikte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil alamein rabbena inneke hamidun majid. Vardallâhummâ anasiddik, abîbâikm, alfâriq, amârabu, athman, ve وان ستة باقات العشر المبشره وان السحابه والتابعين الاخيار من والابراس وسلمت سيما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا ماهم برتكام الله من من الله الله karşı çok saygılı olun lutfları kadar saygılı olun merhameti kadar saygılı olun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 Böylece size nasihat ediyor. Ah düşünesiniz, bir sürü ayrı büyür yol içinde. Tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Kur'anı yaşayasınız Hem aman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah. İnn salate tanhan il fashai wal munkar. Valla dikru Vallahu yalemu ma tasmoun. Sada Allahu